öyle diyor. Bediüzzaman öyle diyor. Maddemden korkmayın diyor. Çünkü bir şamar darbesi, bir arı zehri iğnesiyle ben ölebilirim diyor. Ama eğer manandan korkuyorsanız haklısınız diyor. Evet muhterem Müslümanlar. Yani naciz halinde böyle biraz cesur söylem Hayır. Bütün enerji kaynağımız, imanımız ve İslam'ımız muhterem Müslümanlar. Evet, İslam'ın getirdiği manevi neşe. Elhamdülillah. ثم ve sonra elhamdülillah en son muhterem sunular şunu da söyleyebilirim. Mevzuya dönüyorum. Fatih borçları yıkıyor gümbür gümbür. Yılların kanayan yarası kanser ve habis bu Bizans'ı kökünden kazıyor ve Ayasofya bir hafta içinde cami olacak. Gelecek cuma'yı Ayasofya'da kılacağım diyor. <gülüyor> muhterem sunular ya ya Şimdi Ayasofya'da gezmeye giriyorsunuz, elinizi kaldırıyorsunuz, dua okuyacaksınız Fatih'e. Oradaki adam vazife almış, elinize gelip vuruyor, burası cami değil, müze diyor. Benim getirdiğim bu manayı tahrif edenlere Allah'ın, meleklerin, Hz. Adem'den sabah aşa kadar ceminasın, laneti olsun diyen Fatih'in vasiyetnamesi meydanda arşivlerde muhterem Müslümanlar. Ya, ben size ufacık bir hatıramı anlatayım mı? 76 da Almanya'dayız, Berlin'deyiz. Yanımda arkadaşlarım var. Hocam dediler, Demir Perde diye perde ve arkasında komünist ülke Doğu Almanya, Doğu Berlin sizi gezdirmek istiyoruz, ister misiniz? E bir göreyim bakalım. Batı Almanya'yı, Almanya'yı, Federal Almanya'yı gördük. Bir de onları görerek bir kıyas, mukayese imkanlar sahip oluruz. Geçtik o bir tarafa. Şehri bir pek lüzum yok dedim. İslam Eserleri Müzesi varmış. Doğu Almanya'da, Komünist Almanya'da, Doğu Berlin'de İslam Eserleri Müzesi muhterem emirler. Vardılar delikanlar müracaat ettiler. Bugün kapalı dediler. Bugün tatil. Bizim orada olduğumuz gün tatil dediler. Delikanlar gelip, bir rica edin bakalım dedim, tekrar. Olduğu gibi size naklediyorum muhterem Müslümanlar. Dekanlar tekrar gittiler. Türkiye'den bir hocamız, bir dilim adamı bizimle beraber, bir daha gelmesi de mümkün değil. Mümkünse rica ediyoruz, müzeyi açın, bir görelim diyorlar. Doğu Almanya'da, komünist ülkede resmi devlet müzesini açtılar muhterem Müller. Küçük dilini ısıracaksın Konyalı kardeşim küçük dilini ısıracaksın Konya Beyhekim Camii'nin Selçuklu Çin'i mihrabı Doğu Almanya'da müzede monte edilmiş. Buradan satılmış buradan buradan sökülmüş satılmış Hepinizi birden davet ediyorum beş bininizi birden. Bugün gidebilirsiniz Almanya'nın hudutlar için işte birleştiriler zaten kolaylık var. Gidip orada görebilirsiniz Konya'nın Selçuklu eseri Beyhekim Camii'nin Çin'i mihrabı buradan sökülmüş, satılmış Almanlara oraya monte edilmiş olduğu gibi mihrabı orada gördük. Üzerinde yazıyor Konya Beyhekim Camii Çin'i mihrabı diye. 8 kadar filan bir galeride Osmanlı Sultanlarının fermanları var, bir kalerisinde Osmanlı Sultanlarının fermanları satılmış Muhtemel Müslümanlar, evet böyle boyumuz gibi Cemaçanların içerisinde Osmanlı Sultanlarının altında Tuğra'ları fermanları var eskimez yazıyla, evet. İran'dan falan kubbe, falan yerden falan sütun, falan yerden falan çini falan koymuşlar. Zaten adı üzerinde İslami Müze, İslami Eserler Müzesi muhteremler. Dersini söyleyeyim mi size? Hani Ayasofya'da duaya eline vuruyorlar dedim ya muhterem Müslümanlar. Vallahi ve billahi ve tallahi Konya'daki Muhsin Öz Arpa yanımda Belki benim saadetin yıl yanımda idi, kayınbirader Hilmi yanımda idi, Mustafa Aktaş Denizli, kendisi şurada bisiklet parçalar satıyor, yanımda idi. Sorabilirsiniz, bu da biraz mübalağa diyebilirsiniz diye söylüyorum bunu beraberdik ziyaretimizde. Namaz vakti geldi arkadaşlar Memura dediler ki Memura, biz Müslümanız, namaz vaktimiz geldi, geçirebiliriz. Şurada devlet müzesinde resmi müzede bir de namaz kılmak istiyoruz, müsaade var mı? Hay hay dediler. Hay hay dediler. partisileri yere serdik. Bir arkadaşımız komünist ülkede doğu derlinde devlet müzesinde, İslami Eserler Müzesi'nde bir arkadaşımız sesli ezan okudu. Cemaatle namaz kıldık. Müzenin vazifecisi de hayran, hayran bizi seyretti ve Ayasofya'da duaya el kaldıramazsınız burası müze ediyor muhterem müminler biz müminiz ve müslümanız ve müslüman evladıyız sabahı haşre kadar da müslüman kalacağız inşallah dikkat ederseniz muhterem müslümanlar şu adam bu adam filan demiyoruz bizim bir Bizim bir neşemiz var, o da İslam. Ya Rabbi İslam'ın neşesini gönüllerimizde, memleketimizde bir buçuk milyarın 57 İslam devletinin aleminde ve semasında hakim ve daim kıl diye istiyoruz ve dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, İslam nimeti en büyük nimetimiz. Sonra, Muhterem Müslümanlar, manevi nimetleri sayıyoruz ya, şükrün mukaddimesi olarak, manevi nimetleri sayıyoruz ya. ikinci nimet iman nimeti, muhterem şunlar. İman nimeti ya. İslam'la iman aynı manayı ifade etmekle beraber biraz da şöyle farkları. İslam dış amali tanzim eden külliyat-ı din, iman kalpteki ilahi ve arşi ve rabbani cevheri ifade eden mana. yani kalp manevi zarfının içerisinde Allah'a iman, kitabına iman, meleklerine iman, rasullerine iman, kaza ve kadere iman, yevmi ahirete iman diyoruz. Erkanı, rükünleri, temelleri, avutıdır imanın diyoruz. Hep de kalbe teallük ediyor bakınız. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Peygamberlerine inanmak, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna inanmak ve bir ahmetü de okuyoruz ya ve bil kaderi kairi ve şerri min Allah Teala. öldükten sonra yine dirileceğiz, ona da inanmak. Bunlardan birine bir kimse inanmasa ne olur bu teremimiler? Bunlardan, bunlardan birine bile bile bir adam inanmasa inkâr etse ne olur? ya ya, ya. muhterem müslümanlar ecdadımızın ecdadımızın bütün şahsiyeti yüzyıllar ve yüzyıllar dindik duruşu bütün düşmanlarına karşı galip gelişi iman